Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Elif Lam Mim Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, Kayyumdur. Nezzale aleykel kitabe bil hakki ve min qabla hudal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 في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabıhtır. Kalplerinde bir eğrilik olanlar,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 Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğrütme. Bize katından bir rahmet bahşet.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 Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Kedâ bi âli Fir'âvûne ve allezîne min qablihim kezzabû bi âyâtinâ bi bizunûbihim.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 ve İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. ''Qad <gülüyor>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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاةِ الطَّيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَلَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِضِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ancak Allah'ın katındadır. Kul e'unet bi'ukum bi hayrin min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 وَمَا أَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا مَبَينَهُمْ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيعُ الْحِسَابِ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 kullarını hakkıyla görendir. İnnellezine yekfuruna bi ayatil ve yaqtuluna ve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 Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. El-Lem tarayla'l-lezine utu nasibem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 sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. <gülüyor> Bakalım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 ''Ve men teşâ'u ve men İnneke kulli şeyin ''De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkünü dilediğine verirsin.'' Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Hayır seninle elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. <gülüyor> Geceyi gündüze sokarsın Gündüzü geceye sokarsın Ölüden diriyi çıkarırsın Diriden ölüyü çıkarırsın Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. La yattaqil müminun alkaflerin aulia amdulü <gülüyor> fi şeyin illa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 Çünkü dönüş Allah'adır. Kul in ma fi Allah. Ve ya'lemu ma ve ma Allahu ala kulli şey' deki ikinizdekini gizleseniz de açağa vursanız da Allah onu bilir göklerdeki her şeyi yerdeki her şeyi de bilir Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir yevme tecidu kullu nefs ma amilet min hayrin muhdar wa ma amilet min su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 De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. İn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 Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Elma vuzgatı, "Bana Rabbim, rabbi inni insanlarla Allah'tan daha bilir. Allah'tan daha bilir. Allah'tan daha bilir.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 Onalik dua Zekeriya Rabb'e. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet." Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Tanadathu'l melaikatu wa huwa Allah Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi İsa'yı doğruluyucu, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler. Rabbi <gülüyor> Zekeriya ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir dedi Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi "Kâl Rabbim ve lâbka." Zekeria Rabbim.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 ki Hani melekler ey Meryem Allah seni seçti seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı Yâ <Sessizlik> Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et, demişlerdi. <gülüyor>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 bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. İz qaletil melâiketu ya meryem inna allâhe yübeşşiruki bi kelimetin min husmuhul mesihu İse bin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 o beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Allah Rabbimiz, O olmayacak ve Allah ve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 ve Allah ona kitabı hikmeti Tevrat ve İncili öğretecek. Lâ rasûlen ilâ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 <gülüyor> Şüphesiz Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. <gülüyor> hâle bi enne İsa onların inkârlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları Allah'a iman ettik şahit ol biz Müslümanlarız dediler Rabbena <gülüyor>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 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ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 inkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim onların hiç yardımcıları da olmayacaktır La <gülüyor> ve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 Amen.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 Ahle fi ma illa min Ey Kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Hâ <Gülüyor> Allahü ve la İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında için tartışıyorsunuz. Allah bilir. Siz bilmezsiniz.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 Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar. Ya ehlel kitabe limatekfuruna bi ayatil Ey kitap ehli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 وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, Sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. <gülüyor>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 veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Yahtassu bir rahmetihi men yaşar o rahmetini dilediğine haskılar Allah büyük lütuf sahibidir. in ve minhum عَلَيْنَا فِي Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz ziyade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmîlere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Belamen evfa biahdihi vette Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. İn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 sinetuhum bilkitabi onlardan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 Artık bundan sonra her kim yüz çevirirse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. <gülüyor> Göklerdeki ve yerdeki herkes, İster istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? <gülüyor> De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ve <gülüyor> men ve fil Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba'de îmânihim ve şehidûn.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 Onlara göz açtırılmaz. <gülüyor> Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İn... <gülüyor> Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. İlla ladin kafar olmamat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 وَمَا تُنْفِقُوا Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. كُلُّ Tevrat indirilmeden önce İsrail'in Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi.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 علي onda apaçık deliller makamı İbrahim vardır oraya kim girerse güven içinde olur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 de ki ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ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 Ey iman edenler kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Ve kayfe tekfurun ve entum tutla aleykum ayatulllahi ve fikum resuluhu ve men i'tasim billahi fatahdi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 nedenler Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün. Ve taşımû bi hablillâhi kutum hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki Doğru yola eresiniz. hayri ve ve Sizden Hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ve la tekunu kellezine kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın işte onlar için büyük bir azap vardır yevme tadducuhum ve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 yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Tilka ayet وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمَا لِلْعَالَم۪ينَ İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah, alemlere hiç zulüm etmek istemez. وَلِلَّهِ مَا فِي <gülüyor> Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Kuntüm hayra ümmetin uhricetlin.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 ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. <gülüyor>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 onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Innallazin kafar olanlun İnkar edenlerin ne malları ne evlatları onlara Allah'a karşı bir yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Meselüma yunfikune fîhâzihil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 بكله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأنام لمن الغيظ قل موت بغيظكم إن الله علِم بذات الصدوق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 Kalplerde olanı bilir. ''İn temseskum hasenetun tesu'hum ve in tü subkum seyyiyetun yafrahu biha ve in tasbiru ve tetteku la yadurukum keyduhum şey'a''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 Rabbinizin indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Bela in tascbırı ve tettqu ve yettukum min fevrihim Hada yumdikum <Sessizlik> Rabbkum bi kamsat alafim min almal.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 Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. <gülüyor> Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ve <gülüyor> izâ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 Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz üstün olan sizlersiniz. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدان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 Veliyumahhisallahu'llezina <gülüyor> Bir de Allah iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. <gülüyor> Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? <gülüyor> Andolsun, siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ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 Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Ya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 allah Andolsun Allah izniyle onları müşrikleri kırıp geçirdiğini sırada size olan vaadini gerçekleştirdi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 Yeah! Ve Allah'u yuhyi ve yumit. Ve bima te'amelune basir. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında, onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi,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 Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. تَبِيْمَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلْتَلَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضْضُو مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ أَسْتَوْفِرْ لَهُمْ وَشَافِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın Eğer kaba katı yürekte olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi Artık sen onları affet Onlar için Allah'tan bağışlama dile İş konusunda onlarla müşavere et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 وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. ve mevvâhu ve Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir? Onlar, insanlar... Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. <gülüyor>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 onların müşriklerin başına Bedir'de İki getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz söylem deki De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ve <gülüyor> وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم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 onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söylemenerseniz kendinizden ölümü savun. <gülüyor> سبيل الله أمواتا بل أحيانا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 <gülüyor> Şehitler Allah'ın nimetine keremine ve Allah'ın müminlerin ecine za etmeyeceğine sevvinirler ellediği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 O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Ve la yehzun fil kufr. <gülüyor> İnnehum len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 İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ve <gülüyor> la وَلَهُمْ <مُهِين> İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azaf vardır. Ma kana اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليقلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيقوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض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 Bu kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir. Ellezina qanu inna Allah ahida ileyina en ne'mina lerasul hatta yetiyena biqurban ta'kuluhu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 Senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Kullu nefsin zâ ve innemâ yevmel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 onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür? La tḥṣbān al-lazīn yifrḥūn bimā atāl yuḥbūn ay yuḥmādū bimā lām yifrālū fala tḥṣbān lāhum bimā min al <gülüyor> Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Velillahi mulkus semawati vel ard. Vallahu ala kulli Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnne <gülüyor> halqis Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Allezine yezkuronallah ayman qugudan ala ve fi halqis Rabbana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 Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.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 Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaad ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin. rabbuhum enni la أضل كن فالذين هاجروا أخرج من ديارهم وأزو في سبيلي وقاتل وقتل لأكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جن.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 La yghur <gülüyor> annakat qalbul lzeen kafiro bilad. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. summa <gülüyor> Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Lakin لكن...